Hayırlı günler, hayırlı sabahlar, çok kıymetli Gül Efendi dinleyicileri. Gününüz ve günleriniz hayırlı, bereketli olsun inşallah. Her şey gönlünüzce olsun. Cenab-ı Hak şu başlamış olduğumuz günü hayırlara, bereketlere, güzelliklere, iyiliklere vesile eylesin diyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Yine her zaman olduğu gibi sabahın bereketine bereket katacak olan bir hadis-i şerifle programımıza başlamak istiyoruz. Rafi bin Mekis'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Kölelere veya hizmetçi ve memurlara, hizmetlilere iyi muamele etmek... ''Uğur ve bereket, kötü muamele etmekte uğursuzluk getirir.'' buyurur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine başka bir hadis-i şerifte de Hazreti Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. ''Üç sıfat vardır ki bunlar kimde bulunursa Allah o kimseyi himayesine alır.'' Ve onu cennete koyar. Üç sıfat vardır ki, Bunlar kimde bulunursa, Allah o kimseyi himayesine alır, Ve onu cennete koyar. Bunlar, Zayıflara yumuşak davranmak, Anne ve babaya sevgi ve hürmet, Emri altındakilere iyilikle muamele etmektir. Bunlar, Zayıflara yumuşak davranmak, Anne ve babaya sevgi ve hürmet, emri altındakilere iyilikle muamele etmektir demiş efendiler efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ssellem. Evet değerli dinleyiciler geldik bugünkü sevgi öykümüze. Bugünkü sevgi öykümüzün adı 1001 Gece nostaljisi. Meşhur bir artist. Ölüp alkışlar eşliğinde mezara konulduğunda, melekler onu namaz niyazdan önce filmlerinden sorguya çekmiş ve ellerindeki tarifeye bakarak elli yıl boyunca dayağı mahkum etmişler. Adam ne yapsın, suçunu bildiği için boynunu büküp yemiş dayağı. Ceza tamamlandığında, Biraz nefes alayım derken, Aynı melekler gelip, 50 yıl daha dayak yemesi gerektiğini söylemezler mi? Adam mızıldanarak, Yahu mübarekler demiş, Hayatta sadece bir film yaptım, O da milleti ifsad edici bir rol olduğu için, 50 yıl dayak yedim, Bu ikincisi de ne oluyor ki? Meleklerden biri, Bizde hiç kabahat yok demiş. Nostalji haftası münasebetiyle dün senin filmini tekrar oynattılar da. Rabbimizin bize nasip ettiği şu günün başlangıcı bizim için yapmadığımız, yapamadığımız yapmaya fırsat bulamadığımız iyilikleri yapma adına Rabbimize Rabbimizin bize vermiş olduğu bir fırsat veya içinde bulunduğumuz kötü alışkanlıkların mesela sigara gibi Alkol gibi, kumar gibi, uyuşturucu gibi Kötüsü söyleme gibi, küfür gibi, yalan gibi, gıybet gibi Gurur ve kibere düşme gibi Elhasıl Allah'ın ve Resulünün razı ve hoşnut olmadığı Hal ve hareketlerden, duygu ve düşüncelerden kurtulma adına da Her günümüz Rabbimizin bize vermiş olduğu bir fırsat demek Dolayısıyla Bugüne başlarken böyle bir azim, böyle bir niyet ile başlamak lazım. Ve insan her yaptığı şeyi yarın hem dünyada hem de ahirette karşısına çıktığı zaman veya tekrarı oynandığı zaman aleyhine delil olmaması, aleyhine işlememesi adına da bir hassasiyet içerisinde olması lazım geldiğine inanıyorum. Bundan dolayıdır ki biz insanlar hal ve hareketlerine çok dikkat etmemiz lazım gelen ve sonrasında da yaptığımız her işten dolayı onun huzuruna gittiğimizde hesabı verilebilecek bir hayatla onun huzuruna gitmemiz lazım geldiğine inanıyorum. Bu noktadan. Bizler hayatımızı bir daha gözden geçirecek. Ve günümüzde alt üst olan değer ölçülerinin tekrar yerli yerine oturması adına üzerimize düşen vazifeyi yapmakla mükellef olduğumuzu bir daha ifade etmek istiyorum. Ve bugünkü sohbetimizde yine kalbin zümrüt tepelerinden birisi olan Kast ve Azim Tepesi'nde Sizlerle beraber bu tepede otağımızı kurup bu tepede bir seyredelim, bir tefekkür edelim. Bu tepenin gerekliliğini, bu tepenin hususiyetlerini sizlerle inşallah şu sabahın getirdiği bereketle paylaşalım istedim. Evet bugünkü sohbetimizde kalbin zümrüt tepelerinden birisi olan Kast ve Azim Tepesindeyiz değerli dinleyiciler. Kast, teveccüh, itimat, dost doğru yürüme, bir hedef belirleyip o istikamette hareket etme, ifrat ve tefrite düşmeden itidalli düşünme, itidalli yaşama ve hep itidali takip etme manalarına gelir ki, lügatlara mevzu teşkil eden bu mefhumlarla, Erbabının mahbubu Hakiki olan Allah sevgisini Allah hoşnutluğunu elde etme yolunda Ondan başka her şeyden Kalbi alakayı Kesme şeklindeki Tariflerini irtibatlandırmak Her zaman mümkündür İbrahim Hakkı Hazretlerinin Dil beyti hüdadır Anı pağa ile sivadan Kasrına nüzul Rahman gecelerde yani gönül bir hüda evidir. Onu Allah'tan gayrı her şeyden hak tut ki o sarayın gerçek sahibi tecelli köşkünü rahmetle şereflendirsin ifadesinde bu yüksek teveccüh ve itimadı ve bu yüksek hedefi takuk ettirme istikametindeki niyet ve kararlığı anlatmaktadır ki kasttan azme azimden hedefe çok uzak ve yakın, çok uzun ve kısa bir mesafeyi, kuş bakışı gözlerimizin önüne sermektedir. Değerli dinleyiciler, hani gönül bir hüda evidir, sığmam dedi hak arzu semaya, ama bu arz ve semaya sığmayan Cenab-ı Hak, Müminin kalbine sığıyor. Şimdi bunu şöyle bir ifadeyle açmak istiyorum. Hani hatırlarsınız Hazreti Ebubekir Bekir radiyallahu anh ile Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir aradayken bir zat geliyor Hazreti Ebubeki're Bekir'e bağırıyor, çağırıyor, hakaret ediyor, verip veriştiriyor. Bir müddet Hz. Ebu Bekir radıyallahu Ses çıkarmıyor Karşılık vermiyor Ve sonrasında Efendimiz'e baktığı zaman Allah Resulü Tebessüm ediyor Artık öyle bir noktaya geliyor ki Hz. Ebubekir Bekir de radıyallahu an Dayanamıyor Aynısıyla karşılık vermeye başlıyor Ve Hazreti Ebubekir radıyallahu an karşılık vermeye başlayınca Allah resulü oradan ayrılıp gidiyor. Hazreti Ebubekir radıyallahu an efendimizin bir şeyinden hoşnut olmadığını anlayarak Allah resulünün peşine koşuyor ve yetişiyor ona. Ya Resulallah, bu adam bana hakaret ederken verip veriştirirken ve ben sessiz sikut ederken. Size baktım sizin yüzünüzde tebessüm vardı. Ben de aynısıyla karşılık vermeye başlayınca siz oradan kalktınız gittiniz. Sebebi hikmeti ne ola ki ya Resulallah? deyince Efendimiz şöyle buyuruyor. Ya Ebu Bekir o sana hakaret ederken verip veriştirirken ve sen susarken senin yerine bir melek ona karşılık veriyordu. Sen de aynısıyla karşılık vermeye başlayınca, Melek gitti, aranıza şeytan girdi. Çünkü iki müminin, Birbirine düşmanlığının, Birbirine verip veriştirmesinin, Birbiriyle kavgasının, Birbirinin aleyhine atıp tutmasının, Arada şeytan vardır. Onun için şeytanın olduğu yerde ben durmam. Buyuruyor da hatırlıyorsanız, Şimdi kalp Allah'ın evi. Arza ve semaya sığmayan Cenab-ı Hak müminin kalbine artık nasıl bir ifadeyse o müminin kalbine yerleşiyor, sığıyor. Onun için biz Rabbimizin beyti olan, evi olan o mekanı temiz tutmamız lazım ki Cenab-ı Hak kalbimize nüzul eyleye Cenab-ı Hak kalbimize tecelli eyleye Cenab-ı Hak kalbimizde rahmetiyle merhametiyle inşallah kalbimize misafir eyleye bu noktadan kalbi kirlendirecek her türlü hal ve hareketten duygu ve düşünceden olabildiği kadar uzak durmak lazım ki kalplerimiz temiz olsun da Rabbimizin tecelli ettiği yerler olsun. Düşünün ki siz çok temiz, temizlikçe çok hassas, çok titiz bir insansınız. Çok kirli, çok kokulu, çok pis bir yere gider oturur musunuz? Siz bir beşer olarak kirli, pis, mikroplu yere girip oturmazsanız acaba tabi sizleri tenzih ediyorum ama Öyle bir kalp ki günah kirleriyle dop dolu, günah mikropları her tarafını sarmış o kalbe Allah tecelli eyler mi? Onun için hani Efendimiz günde en az 70 defa tövbe ve istiğfar buyuruyordu. İşte kalp daima temiz tutulmalı ki Rab o kalbe tecelli eyleye. Aslında ifrat ve tefrite dolayısıyla da kalbi ve ruhi sıkıntılara maruz kalmadan huzur ve itminan içinde bulunmanın tek önemli bir yolu vardır. O da hak rızası ve hak sevgisinin esas alınıp hayatın bir dantela gibi bu esaslar çerçevesinde nakşedilip yaşanmasıdır. Bunu bir daha ifade ediyorum.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 Bir başka onda dost sevgisi yoktur. O başta öz ve mana arama. O başta öz ve mana arama. Zira o baş bir post ve deriden ibarettir." demiş Mevlana Hazretleri Mesnevi'sinde. Gönlünde ona doğru seyahate karar vermiş ruhlar bir lahza bile yolculuktan, yol tasavvurundan ve o yolda hedeflenen yüce mana ve yüce gayelerden gafil olmazlar. Bir kere gözleri ayara kaysa ve ayara yar deseler, bir ömür boyu efkan eder inlerler. Onun yoluyla hiç tanışmama büyük bir talihsizlik, tanıyıp tanıştım dedikten sonra takılıp yollarda kalma ise bir hüsran ve haybettir. Hem de ne hüsran ve ne haybettir. Değerli dinleyiciler Hani Mecnun'a Başka güzellerden bahsetmişler Mecnun demiş ki Bunlara ne oluyor ki Leyla varken Başkasından bahsediyorlar Muhabbetlerinde Sözlerinde Leyla'dan Başkası için kelam ediyorlar. Aslında bizler ehli iman, ehli Kur'an, ehli İslam olarak mecnunun leylasını değil, gönüllerin leylasını bulmuşuz. Bütün leylaları yaratan, bütün mecnunları yaratan, bütün insanları yaratan, bütün güzellerin sahibi, güzelliklerin sahibi. Bütün zenginlerin ve zenginliklerin sahibi, bütün güçlerin ve kuvvetlerin sahibi, güç ve kuvvetlerin en kuvvetlisi, bütün cömertleri yaratan ve bütün cömertlerin en cömerdi, şefkatlilerin, merhametlerin en merhametlisi olan bir Rabbimizi bilen, ona iman eden insanlar olarak, aslında hep onu anlatmamız, hep onu ifade etmemiz, hep gönüllere onu sevdirmemiz lazım. Bazen, bakıyorum ki, bazı insanlar, kendi gruplarının, kendi camialarının, cemaatlerinin, kendi derneklerinin, kendi şu veya bunlarının neyse diyelim, ilan ve reklamını, Propagandasını yaptığı kadar Gönüllere Allah'ı sevdirme Azim ve iştiyaklarının Olmadığını maalesef Üzüntüyle görmekteyim Değerli dinleyiciler Eğer Dernek de olsa Cemaat de olsa Tarikat da olsa Grup da olsa Veya şu veya bu tasavvuf da olsa Bunlar Bizim Rabbimize kavuşmamız adına Birer vesilelerdir Vesilelere takılmamak lazım. Hani daha önce bir misal vermiştim hatırlarsınız. Buradan İstanbul'a gideceğiniz zaman otobüse bindiniz veya uçağa bindiniz. Uçak veya otobüs sizi İstanbul'a götürdü. Siz takılır kalır mısınız? Yoksa uçaktan veya otobüsten iner İstanbul'da gideceğiniz yere mi gidersiniz? Bu saymış olduğum bütün bunlar bir vesiledir. Hocalarımız, hoca efendilerimiz... Şeyhlerimiz, şeyh efendilerimiz, efendi hazretleri veya efendi hazretlerimiz, bütün ilim adamları, alimler, evliyalar, enbiyalar, sıddıklar, nebiler, bunlar bir vesiledir. Vastadır. Rabbimize götürecek bir vesiledir bunlar. Eğer bizler bunlara takılır da gideceğimiz yeri unutursak, o zaman acaba yanlış bir iş yapmış olmaz mıyız? Sakın yanlış anlamayın. Bunları manasız görüyor değilim ama bir vesile olarak görmek lazım. Esas biz gönüllerin Leyla'sı her şeyin sahibi Allah'ımızı düşünmemiz. Allah'ımızı anlatma, Rabbimizi sevdirme adına adeta Mecnun'un Leyla için mecnun olduğu gibi Allah'ı anlatma mecnunu olmamız lazım zannediyorum. Onun için de hangi grup, hangi camiadan olursanız olun Allah sizleri Allah'ı sevdirme mecnunu eylesin ne diyeyim? Allah'ı kullarına sevdirin ki diyor Allah da sizi sevsin ve sevdirsin. Bu noktadan ne olursunuz? vastayla aslı karıştırmayın gayeyi karıştırmayın bizim gayemiz hatta hatırlarsınız hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat haberi yayılınca onu çok seven Hazreti Ömer kılıcını çekti o ölmez kim ona öldü derse kellesini vururum dedi o kadar bağlıydı nasıl bağlı olmasın ki bizler 14 asır sonrasında bile Efendimiz'i anarken içimize bir buruk hissediyor Ona olan aşkı içtiği akımızdan dolayı Adeta Böyle buruk bir hale geliyor Burnumuzun kemiği sızlıyor Ya o dönemde yaşasaydık Ya onun yolunda Onun yanında olsaydık Ya onun ashabı olsaydık Bir Ömer Bir Ebu Bekir de biz olsaydık Diyemeyeceğim çünkü onların katlandığına katlanabilir miyiz bilemiyorum. Hani diyor ya, onlar sizi görselerdi bunlar Müslüman değillerdi, derlerdi. Siz de onları görseydiniz bunlar delidir derdiniz diyor ya hani. Ama öyle veya böyle Hazreti Ömer Efendimiz çok seviyordu onu. Onun için kim ona öldü derse kellesini vururum dedi. Bu ona bağlılığın bir ifadesiydi ama İtidal ve istikrar insanı Hazreti Ebubekir Bekir anh, Sizde de eğer Muhammed'e inanıyorsanız Muhammed de bizim gibi sallallahu aleyhi ve sellem Bir beşerdir Bu dünyadan ahirete intikal edip göç edip gidecektir Ama siz Allah'a inanıyorsanız Sizin derdiniz Allah'sa Mabudunuz Allah'sa ve sizin derdiniz rıza ilahi ise o hay ve bakidir dedi. Evet vasıtaya takılmamak lazım. Gayeye ulaştıktan sonra o gayeye yapışıp Yunus'un dediği gibi cennetleri bile ona tercih etme değil. Bana seni gerek seni demek o ufka gitmek o ufka yükselmek. Onun için bizler vesileye takılmayalım. Evet, kast evvela kalp yamaçlarında doğar ve gelişir. His vadilerinde bir çağlayan haline gelir ve gürler. Sonra da insanın bütün benliğini sarar. Ve trafik işaretleri gibi ona gideceği hedefi gösterir. Bu manada kast, şuurlu bir niyet ve gönül tepelerine saçılmış bir tohum gibidir. Bu niyetle gerilen ruh ve gönül tepelerine tohum saçan el, bir de ilahi teyitle desteklenirse, her hamle ve gayret döl yatağını yüzlerce hayru bereketi açar ve beklemeye koyulur. Kast ile belli bir turnikeye giren insan, iki adım ötede azimle buluşur ve azim atmosferinde yüzmeye başlar. Azmi, herhangi bir mevzuda kararlı olmak, karar verdiği şeyde çeşitli alternatiflere kapalı bulunmak, arkasına düşüp talep ettiği hususlarda sebat etmek ve üzerine aldığı sorumlulukları ciddi bir mesuliyet şuuru ile yerine getirmek şeklinde tarif edebiliriz. Değerli dinleyiciler azim deyince şöyle bir düşündüm de şu sabahın bereketini bu programı dinleyen bacılarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz Mümin ve Müslümanlarımız. Şöyle her biriniz, bir insanı hedef alsa, ben bir insanın elinden tutacağım, ben bir insana, Rabbimi sevdirmeye çalışacağım, Efendimiz'i tanıtmaya çalışacağım, Kur'an'ı öğretmeye çalışacağım, bir insana İslam'ı sevdirmeye çalışacağım. Her bir dinleyicimiz, bir insanla ilgilense, ama, öyle formaliteden değil. Bu ilgilenme adeta sizin ikinci bir yarınız gibi olacak. Mesela bir şahısla ilgileniyorsanız, onun hidayetine vesile olmak istiyorsanız sadece bir iki misalla bu meseleye açıklık getirmek istiyorum. Mesela adınız diyelim ki Mehmetse Soyadınız Şahinse diyelim ki o Şahin'i sileceksiniz. Soyadınız o ilgilendiğiniz şahsın adı olmalı. Yani o kadar ki o insanı düşüneceksiniz. Sonrasında namazlarınızdan sonra gece eğer kalkabiliyorsanız teheccüt namazında, kuşluk namazında, evvabin namazında daima dualarınızda "Allah'ım şu seni sevdirmeye çalıştığım şu kardeşimi" şu abimi, şu ablamı, şu bacımı kalbine hidayet ver diye onun hidayeti buluncaya kadar dualarınızdan eksik etmeyeceksiniz. Ve size bir misal arz edeyim bu konuda. Ankara'da çok çaplı mağazalar zinciri olan yıllar önce bir iş adamını bir insanla nasıl ilgilendiğini duyunca bu bana büyük bir ölçü oldu. Size de olur zannediyorum. Tam 5 yıl bir insanı sohbetlere çağırıyor. Zikir meclislerine, sohbet meclislerine ama 3 yıl mı 5 yıl mı artık ben onu tam bilemiyorum. Hep sallıyor o ilgilendiği, davet ettiği insan. Artık bir gün diyor ki ben seni evden alacağım ben kendim götüreceğim. Bu dediğim insan o dönemde Ankara'da mağazalar zinciri olan bir şahıs böyle sıradan bir insan değil bunu şunun için arz ediyorum ya nasıl yapabilir aklınıza gelmesin diye ve söylediği gibi o şahsın evine gidiyor dairenin kapısının zilini çalınca bir anda o dairedeki elektrikler sönüveriyor. Belli ki o şahıs evdeki elektrikleri söndürerek içeride kimse yok iması verecek ve gelen kendisini sohbete götürmek için gelen insan da gidecek. Fakat o şahıs o kapının önünde oturuyor, mermerin veya betonun üzerinde beklemeye başlıyor. Aradan tam bir, bir buçuk saat geçince evdeki insanlar eşiyle çocuklarıyla tamam artık gitmiştir aşağıda, Arabasını da göremiyoruz sanki diyerek. Kapıyı açtığında bir de ne görsün. O kendini sohbet meclisine çağıran şahıs. Hani bizde derler ya Medine fukarası gibi diye. Orada oturmuş bekliyor. Tabi o hali o şahsı o kadar etkiliyor ki. Hanımına ve çocuklarına siz girin içeri. Bu mesele başka bir iş. Bu şahsı burada bir saat mermerin üzerinde bekleten ne dünya ne para ne makam olabilir bu başka bir şeydir diyerek o şahısla beraber sohbet meclisine gidiyor tabi sonrasında da Allah'ın izniyle inayetiyle kalbine hidayet doğuyor ve o günden sonra İslam'a hizmet eden bir fert haline geliyor şimdi değerli dinleyiciler bir apartman yapıyorsunuz aylar sürüyor bir fabrika yapıyorsunuz aylar sürüyor. Ne kadar mesai veriyorsunuz, ne kadar sermaye koyuyorsunuz, ne kadar çaba ve gayret sarf ediyorsunuz da oradan bir ürün, bir mamül, bir emtia imal ediyorsunuz. Bir insanla ilgilendiğiniz zaman o insanın cenneti kazanmasına ve cennetlik insanlara ait vasıflara sahip olması kolay bir şey mi zannediyorsunuz bu noktadan her dinleyicimiz bir insanı kafasına yazsa defterine çizse ve bir insanın elinden tutma adına bir çaba gayret ve azim içerisine girse düşünebiliyor musunuz şu anda bizi dinleyen diyelim ki bin insan var ise bu bir ay sonra iki bin insan demektir Üç bin insan demektir, 4000 bin insan demektir. İşte azim kastın ötesinde iradenin daha derince bir buğdudur. Ve aynı zamanda tevekkül ve teslimiyet semasına yükselme yolunun da ilk basamağıdır. Kur'an-ı Kerim bu başlangıç ve sonu o kendine mahsus büyüleyici ifadeleriyle sadece 4-5 kelime içinde şöyle noktalar. Ali İmran suresi, 159. ayetin mealinde bir kere de azmettin mi artık Allah'a tevekkül ol. Tabi bizler bu azim içerisinde olacak yaptığımızı yapacak yapabileceklerimizi yapacak ondan sonra Allah'a tevekkül olacağız inşallah. Bu ilk basamak tevekkülle aşılır teslimiyetle tespit edilirse tepeler dümdüz düz yollarda bütün bütün pürüzsüzleşir ve insan havada uçuyor gibi gider maksuduna ulaşır. Kastu azim kendilerine mahsus derinliklerle iradenin buhutlarından iki buhut ve önemli iki esasıdırlar. Uzun seyahatlere niyet etmiş her yolcu mutlaka kastu azim menziline uğrayıp vize alma mecburiyetindedir. Bu menzilden vize aldıktan sonradır ki gerçek yolculuk başlar. Ama kastu azim kanatları altında ve onlarla başlayan bir sırlı derinlik içinde irade murada inkılap edip onun içinde eriyince birer proje ve taslaktan ibaret olan kastu azim de itibari birer ünvan haline gelir ve silinir giderler hak dostu her kim mükellefiyetlerinin üstünde Allah'a vuslat arzusuyla şahlanırsa hüda ona gelir der Gelir de onun gören gözü, işiten kulağı, konuşan lisanı şeklinde tecelli eder. Evet, kastü azmin kanatlarıyla yoldakiler için vuslat, fena içinde bir bekadır. Yollara açmış ve muratlaşmış ruhlar içinse vuslat beka içinde bekadır ve hayırların hayır doğurduğu bu doğurgan daire içinde elemin izine bile rastlanmaz. Elem'in izine rastlamak şöyle dursun. Orada elemler lezzet ufkunda doğar, batar. Kahırlar da lütuflarla iç içe yaşar. Başı bu noktaya ulaşmış bahtiyar bir ruh her zaman kahrında hoş, lütfunda hoş der ve elinde rıza kasesi haktan gelen her şeyi cennet keşerleri gibi yudumlar gezer. Değerli dinleyiciler bu irşatla tebliğ esnasında İlay kelimetullah dediğimiz Allah'ın adının gönüllere sevdirilmesi, Allah'ın adının yayılması noktasında bizler gösterişten, israftan, lüksten, her türlü riyadan uzak olmamız lazım. İnsanların kalbine etki yapacak bizim gösterişimiz değil. Bizim gücümüz kuvvetimiz değil, bizim bindiğimiz arabanın, oturduğumuz evin, kullandığımız eşyaların, sahip olduğumuz imkanların yüksekliği değil, bizim saffet ve samimiyetimiz duruluğumuz olacaktır. Onun için insanlarla muhabbet ederken, insanlara bir şeyler anlatırken çok saf ve duru olmak lazım. Bakın, yaklaşık 15-16 yıldır Gaziantep'teyim. Şu sohbet meclislerinde, zikir meclislerinde, ilim ve irfan meclislerinde, giden gelen insanların en fazla şikayet ettiği noktalardan bir tanesi şu. Hocam biz gidiyoruz, pastalar, börekler, çörekler, meyveler, tatlılar, çaylar, Vallahi üç saatin iki saati iki buçuk saati yemekle geçiyor içmekle geçiyor eh yarım saatte sohbet olursa oluyor yani bundan tutun da her şeyimizde saf ve duru olursak tabi olursak samimi olursak Allah Resulü çok tabi bir hayat yaşıyordu gösterişten riyadan çok uzak ve bu saydığım şeyler onun semtine bile sokulamamıştı Tabi ve fıtriydi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bu noktadan Yapacağımız Yaptığımız her şeyi Samimi tabi seyri içerisinde yapalım Ve insanlarla Hani Yunus diyor ya Yaradılanı severiz yaradanından ötürü Biz insanları severiz Bir de o insanları sevmemizin bir ölçüsü o insanlara Rabbimizi sevdirmemiz olacak. O insanlara ahiretlerini kazanma adına malumatları hidayeti bulmaları adına yardımcı olma olacak. Hani siz diyelim ki bir rahatsızlığınızdan dolayı hastaneye düştünüz ameliyat olmanız lazım. Kan lazım. E, ameliyat parası lazım, ameliyat yapacak doktor lazım. Bunun hiçbirisi de elinizde yok. Ve birisi çıktığı bütün bu şeyleri size temin etti. Siz ne kadar minnet duyarsınız. Halbuki bu hastalık şu dünya hayatı için. Mesela 30'una 40'ına varmış bir insansa bu. Bir 30-40 sene daha ya yaşar ya yaşamaz. 30-40 sene dünya hayatı için yardımcı olana bu kadar müteşekkir oluyoruz. Bir de düşünün siz Ebedi bir saadet Ebedi bir mutluluk Ebedi bir cennet Ve onun ötesinde de Allah'ın cemali Peki bunu kazanmaya Vesile olan Bir insana nasıl olmak lazım Nasıl olunur Veya bunu yapan birisi Ne kadar bir iyilik yapmıştır Hidayetine vesile olduğu şahsa Evet değerli dinleyiciler Kısa bir aradan sonra Aile İlmihali bölümümüzde yine sizlerle buluşacağız. İnşallah her birerleriniz bir şahsı defterine yazar, hedefini alır. Allah'ım ben bu insana seni sevdirmeye çalışacağım, Efendimiz'i tanıtmaya çalışacağım, Kur'an'ı, İslam'ı bildirmeye, anlatmaya çalışacağım. Onun kötü hal ve hareketlerinden uzaklaşmasına, amelleri, farzları, ibadetleri yapmaya vesile olmaya çalışacağım Allah'ım diyecek ve inşallah bugünden itibaren bunu sık sık da tekrarlayacağım çünkü peygamberlerin dünyaya gönderiliş gayesi budur değerli dinleyiciler. Peygamberlerle beraber haşr olmak istiyorsanız istiyorsak peygamberlerin şefaatine nail olmak istiyorsak onların yolundan izinden gitmek onların vazifesini ifa etmek zannediyorum şu aklımızın fikrimizin gereği olsa gerek. Cenab-ı Hak şimdiden sözlerinize tesir halk eylesin. Muhataplarınızın kalplerine yumuşaklık lütfeylesin. Ne diyeyim Allah ilgilendiğiniz Allah'ı sevdirmeye çalıştığınız insanlara sizi sevdirsin. Onları da size sizi de onlara sevdirsin. Bu konuda hani Yunus diyor ya, bu yol uzundur, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Ne kadar hor ve hakir görülürseniz görülün, ne kadar aşağılanırsanız aşağılanın, hiç önemli değil. Düşünün ki hiçbir kimse gerek şu Gaziantep'te gerekse diğer şehirlerde, ben değişik yerlerde bulunmuş bir kardeşiniz olarak İslam'ı anlattığımızdan dolayı yüzümüze tüküren olmadı. Kapısından kovan olmadı. Bizi tartaklayan olmadı. Bazı hadiseler müstesna. Ama halk olarak, şahıslar olarak hangi dükkana girdiniz, hangi eve girdiniz, hangi iş yerine girdiniz, Allah'a anlattınız da dayak yediniz, yüzünüze tükürüldü, hakaret gördünüz, küfür işittiniz. Hayır ben görmedim de şahit olmadım da. Yeter ki biz samimiyetle, başka derdimiz, başka niyetimiz olmadan... Başka kastımız olmadan Sadece Allah'ımızı sevdirmek için gidelim de O insanlarımız bizi dinlemesinler Zannetmiyorum Bu noktadan Burana elsiz Sövene dilsiz ve gönülsüz gerek Diyerek Rabbimizi insanlara anlatmaya çalışalım Sevdirmeye çalışalım Cenab-ı Hak bu konuda Yardımcınız mu'ininiz olsun Rabbim inşallah Yapacağımız yapacağınız hizmetlere bereketler versin. Evet değerli dinleyiciler, kısa bir aradan sonra Aile İlmihali bölümümüzde yine sizlerle buluşacağız. Dostla gönül veririz, iyi biliriz sözünü. Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü Dostla gönül veririz, iyi biliriz sözünü. Hak diye ne yanarız, taç ederiz sözünü. Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü yenen yanarız taç eder sözünü yaratılanı severiz yaratandan ötürü gül oluruz balara düşeriz gül oluruz aşkla açarız gül oluruz hakka uçarız gül oluruz gül gül gül oluruz balara düşeriz gül oluruz aşkla açarız Gül oluruz hakka gül oluruz stan gönül veririz iyi biliriz sözünü hak diye ne yanarız taç ederiz sözünü yaratılanı severiz yaratandan ötürü hak ne yanarız taç ederiz sözünü yaratılanı severiz yaratandan ötürü gül olur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 Gül oluruz gül, gül gül Gül oluruz bağlara düşeriz Gül oluruz aşkla açarız Gül oluruz hakka uçarız Gül oluruz gül gül Gül oluruz bağlara düşeriz Gül oluruz aşkla açarız Gül oluruz hakka uçarız Diniciler. Geldik aile ilmahali bölümüne. Bugün aile ilmahali bölümünde enteresan iki husus var. Birincisi yine ilmahali yazan zaten başından geçen bir hadise. Kadından Evliya Olmaz mı? Diye bir bölüm var. Ve anlatıyor. Diyor ki, Telefonun öbür ucundan gelen seste bir hüzün vardı. Sebebini sormaya gerek kalmadan, Hanımefendi anlattı. Beyimle yaptığımız tartışmada bana, Kadından Evliya Olmaz, Şayet sizlerde bir hayır olsaydı, Erkekler gibi kadından da evliya olurdu diyor. Lütfen söyleyin, kadından evliya olmaz mı? Hemen cevap verdim diyor. Ne münasebet, kadından evliya olmaz olur mu? Elbette kadından da evliya olur. Hatta kadından evliya erkeğe nispetle daha kolay ve tez olur. Çünkü erkek evin geçimini sağlarken çeşitli günahlarla, Haramlarla yüz yüze gelebilir ama hanım için böyle bir zorlanma söz konusu olmaz. Bu yüzden kadın gayret ederse erkekten önce evliya olabilir. Devam ettim. İsterseniz bir örnek olayı nakledeyim de kadından nasıl evliya olunurmuş görün. Heyecanlanan hanımefendi aman birazcık durun da beyimi de çağırayım o da dinlesin kadın evliyayı dedi. Az sonra bey de gelmiş olacak ki, Buyurun sizi dinliyoruz dediler. Ben de başladım kadın evliyanın halini anlatmaya. Efendim, evliya hanımların ablası sayılan, Rabia'da adeviyenin, Evine bir gece hırsız girer. Bakar ki Rabia hanım namazda. Ondan istifade ile evin her tarafını araştırır. Ama eline bir şey geçmez. Çünkü Rabia'nın evinde, Gerçekten de hırsıza yarayacak Dünya malı yoktur Yani bu arada Aman bacım Falanın evinde şu varmış Filan şu oturma takımını almış Filan yatak odası takımını şuradan getirmiş Falan halaları bilmem nereden getirtmiş Değil bakın Hırsız Rabia'yı adeviyenin evine Giriyor bakar ki Rabia hanım namazda onlar istifade ile evin her tarafını araştırır Ama eline bir şey geçmez Çünkü Rabia'nın evinde Gerçekten de hırsıza yarayacak dünya malı yoktur Bu sırada namazını bitiren Rabia hatun Eli boş dönecek olan hırsıza seslenir Ey ihtiyaç sahibi Kusuruma bakma Sana verecek eşim ve param yoktur Seni bütün eli boş göndermemek için diyorum ki Ne olur Yanında bulunan ibrikten bir abdest alıp iki rekat olsun namaz kıl Yaratanına ibadette bulun Büsbütün eli boş dönme Hırsız heyecanlanır Ürperti sarar bedenini Hemen abdest alır namaza durur Ve sonra da seccadeye kapanır İşte o sırada ellerini açıp dua eden Rabia Ya Rabbi der Ben vazifemi yapıp senin kapına gönderdim Hiç olmazsa senin kapından boş dönmesin o sırada pırıl pırıl gözyaşı dökmeye başlayan hırsızın dilinden tövbe istiğfar cümleleri duyurur. Gerçekten de tam tövbe etmektedir. Bunu gören Rabia sızlanır. Ey Rabbim bu adam senin kapına ilk defa geldi. Hemen kabul ettin. Ama ben bunca senedir kapındayım. Kabul edildiğimi hala bilemiyorum. O sırada kulağına bir ses gelir Rabia'nın. Onu da senin hatırın için kabul ettik. ''Ben sözümü henüz bitirmiştim ki'' diyor. Telefonun ucundaki hanımdan sataşma başladı. ''Görüyor musun? Hanımdan evliya olmaz.'' diyordun. ''Olur muymuş?'' ''Bak hocam nasıl anlatıyor?'' Bey buna hemen cevap verdi. ''Böyle hanımdan elbette evliya olur ama sizin gibilerinden olmaz.'' ''Nedenmiş o? Neden olacak baksana?'' Rabia'nın evine hırsız girmiş de alacak bir şey bulamamış. Senin evine hırsız girse neler olur acaba? Allah korusun ağzına hayra aç. O nasıl söz söyle? Hocam görüyorsun ya ben yine haklıyım. Bizimkinin evinde eşi olarak neler yok ki? Buna rağmen bir türlü tatmin olmuyor. Hala istiyor. İşte bunun için diyorum bunlardan evliye olmaz diye yalan mı söylüyorum? Ne dersiniz siz bu olaya demiş. Tabi bizi hem güldüren hem düşündüren hem ağlatan bir hadise değerli dinleyiciler hele hele dinleyenler içerisinde hanım dinleyicilere sesleniyorum bu çeyiz meyiz adına milyarlar dikişe nakışa bilmem neye hele hele şu Antep'te Antep bilmem neye falan filan hiçbir işe yaramıyor sadece işte o ilk dönemde neyse kaç gün Aman bacım ne güzel çeyiz varmış Neleri varmış Sadece bunu dedirtmek için Ötesinde sonrasında Konuyor sandıklara, bohçalara, dolaplara Eh ölümüne kadar Ölümden sonra da Ölmezden önce ya torunlarına bırakır Ya torunlarının bilmem neyine Şimdi değerli dinleyiciler Evet kadından evliye olur ama Böyle kadından evliye olur Onun için Bizler Başkasına bakıp da bir gösterişe, bir gösteriş yarışına, bir lüks yarışına girersek, değil evliya olmak, evliyaların semtine bile sokulamayız. Onun için dedim ya, saf, samimi, duru olmak lazım. İşte bu noktadan kendimizi bir daha gözden geçirecek, bir daha hayatımızın muhasebesini, ...yapmamız lazım geldiğine inanıyorum. Evet. Bir bölüm daha var aile ilmi halinde. Peygamberimizin huzurunda hanımların sözcülüğünü yapan ilk kadın kimdir diyor. Bir bayanın bir kız evladı dünyaya gelmiş. Çevreden gelen komşular tebrik etmişler. Dualarda bulunmuşlar. Sonra da... Adını ne koyacağını sormuşlar. Anne ise Benim ahdim var. Bir kızım olursa adını Selame koyacağım demiş. Duyanlar itirazı yükseltmişler. Selami erkek ismidir. Kıza konmaz demişler. Okuyucum da Büyük bir hoca olan babasından Selame'nin mübarek bir hanım ismi olduğunu işitmiş. Meseleyi bize soruyor. O sorulan hoca da diyor ki ben kızının adını Selame koyamaz mıyım diye soruyor. Anladığım kadarıyla okuyucumun babası dediği gibi eski hocalardan olsa gerektir. Zira Selame isminin ne kadar değerli bir hanım ismi olduğunu ancak Siyer'i iyi okuyanlar yahut da Efendimizin ailesini ve çevresini iyi tanıyanlar bilirler. İsterseniz meseleye biz de eski hocaların çok okuduğu Üstül Gabe'deki bir hadisten söz ederek açıklık getirelim. Ülkemizde selami adı erkeklere verilmektedir. Ancak kelimenin sonundaki i'yi e'ye çevirdiğimizde bu kızlara verilen bir isim haline gelir selame olur. Şimdi selamenin kimliğine bir göz atalım izin verirseniz. Selame Resul-i Ekrem Efendimizin biricik oğlu İbrahim'in dadısı olan hanımın adıdır. Yani sahabe hanımlardan biridir. Hatta hanımların çekinip de soramadıkları birçok sualleri gelip Selame'ye söyleyerek sordurdukları da İmam-ı Malik'in naklettiği hadisten anlaşılmaktadır. Bir gün Resulullah Efendimiz'in huzuruna gelen Selame rahatça sualini sorar. Ya Resulallah sen hep erkeklere müjdeler veriyorsun, Hayırları erkeklerin yaptıklarını beğen buyuruyorsun. Kadınları ise böyle müjdeler vermiyor. Hayırlara onların da sahip olduklarını bildirmiyorsun. Efendimiz tebessüm ederek dinlediği Selame'ye şöyle mukabele der. Ey Selame bunu sana yanlarında bulunduğun kadınlar mı söylediler? Selame çekinmeden cevap verir. Evet onlar söylediler ben de gelip arz ettim size. Efendimiz buyurur ki ey Selame kadınlar erkeklerini razı ettiklerinde müjdeler alırlar. Çocuklarına hamile olduklarında müjdeler alırlar, büyütme sırasında bakarken müjdeler alırlar. Yani kadınlar kadınlığa mahsus hizmetleri yaparken erkeklerin savaşa gitmelerinde, nöbet tutmalarında aldıkları büyük sevap müjdesini alırlar. Yetmez mi bunlar kadınlara, razı olmazlar mı bu sevaplara? Selamenin yüzünde bir sevinç, gözünde bir parıltı görülür bu sırada. Zira kadınlara beklediklerinden fazla müjdeyle dönmektedir artık. Denebilir ki bu selame saadet asrında hanımların Allah katındaki yüce mertebelerini açıklatan selamedir. Şayet böyle bir suali sormasaydı belki de hanımların hanımlığa mahsus hizmetlerinin erkeklerin erkeklere mahsus hizmetlerinden aşağı sevaba vesile olmadığını kimse meydana çıkaramayacaktı. Demek ki bu selame Hanımların da sözcüsüymüş. Sözü uzatmadan diyelim ki gördüğünüz gibi Selame çok yüce ve azize bir hanımın ismidir. Kızlarımıza isim olarak verilmesinde hiçbir sakınca yoktur demiş. Bu münasebetle de bir annenin babanın evladına olan yükümlülüklerinden vazifelerinden birisi de ona güzel isim koymak, güzel ad koymak bakıyorsunuz bazen işte kayadır, taştır, bilmem nedir hiç İslam'la hiç tarihimizle hiç örfe ananemizle hiç Müslümanlıkla Kur'an'la alakası olmayan isimler çıkıyor enteresan bir şey hani her şeyimizle batırlaşıyoruz ya eh isimlerimizle batırlaşıyor maalesef diyorum bunu işte bir anne baba Üzerine düşen vazifelerden birisi de Çocuğuna güzel isim koymak Evet değerli dinleyiciler Geldik bugün de Bir sabahın bereketi programının sonuna Cenab-ı Hak her şeyi gönlünüzce eylesin inşallah Gönlünüzden sevgi muhabbet Yüzünüzden tebessüm eksik olmasın Dudaklarınızdan dualarınız eksik olmamakla birlikte Rabbim o dualarınızı İnşallah nezd-i kabul ettiği dualardan eylesin. Ve Cenab-ı Hak umduklarınızdan mahrum, korktuklarınıza düçar ilemesin. Rabbim şu dünya çöllerinde bizi sahipsiz, hamisiz bırakmasın. Ve inşallah Cenab-ı Hak rızasından ayırmasın diyoruz. Bir sohbet programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Her şey gönlünüzce olsun, yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden sevgi ve muhabbet eksik olmasın. Dudaklarınızdan dualarınızı hiç ama hiç eksik etmeyin. Ve Rabbim o dualarınızı katında kabul ettiği duaların arasına dahil eylesin. Evet. Cenab-ı Hak sizleri umduklarınızdan mahrum, korktuklarınıza düçar eylemesin. Bir sonraki sohbet programında buluşuncaya dek, Hepinize Allah'a emanet ediyorum, hoşça kalın, esenlikle kalın, her zaman olduğu gibi bir dua ve şiirle bugün de huzurlarınızdan ayrılırken Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, Resulünün şefaati hepinizin, hepimizin üzerine olsun efendim. gözlerimize nurlar serpip bizlerin nefsani karanlıklardan kurtaran rahmeti sonsuz Rabbimize hamdü senalar ediyor. Varlık ağacının çekirdeği, kainat kitabının illeyi gayesi, Hakk'a davetin en gürsesi efendimizi, âlini ve ashabını salatü selamlarla bir kez daha anarak ellerimizi açıp yalvarıyoruz. Yüce Rabbimiz Gönüllerimizi Sıdk, emanet İhlas ve yakın Hisleriyle buluştur Ve bizi Kalpleri rikkatle çarpan Huşu ve hudu sahibi Mürakebe Heybet ve marifete tam tamme ehli insanlardan Eyle Destekleyenimiz Yardım edenimiz Ve koruyup kollayanımız sen ol ne olur biz aciz ve muhtaç kullarını hüsrana uğramış zavallılar gibi eyleme. Onların düştükleri acıklı durumlara maruz bırakma. Kalplerimizin üzerinden iz, sis ve pas perdelerini kaldır. Kaldır ki hak, hak olarak görüp bile bilelim. Yüceler yücesi Allah'ımız. Senden bize nezdindeki nurlardan bir nur göndermeni ve onunla zahir, batın bütün hislerimizi nurlandırmanı, gönüllerimizi ayar ve masiva karanlıklarından arındırmanı ve yürüyeceğimiz yolları insanlığa en mümtaz rehber olarak seçip vazifelendirdiğin Habibin Muhammed Mustafa'nın nuruyla ışıklandırmanı diliyoruz. Efendimiz, Hazreti Muhammed'e, aile efradına ve bütün ashabı güzinine salatu selam ederek bunları senden dileniyoruz. Dualarımızı kabul buyur Rabbimiz.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 şu fani dünyada bir nefes bile, Kur'an'dan nasipsiz bırakma beni. İbadet tahtımdır, hidayet tacım. Başka bir taca yok ihtiyacım. Her an, her mekanda sana muhtacım.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 Son bir dileğim var yüzüm yoksa da cemalini hasret bırakma beni cennetine hasret bırakma beni